<gülme> <gülme> <gülme> Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve sallatu vesselamu ala rasulina Muhammedin alihi ve savfihi ecmain Kıymetli arkadaşlar Fethi K嗎zinin ilk on ayetini dün böyle kısaca tekrar etmiştik. Siz e, bir temsil çalışırken meal okurken nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, ben sonra hepsini. En sonunda yani tekrar başıyorum. Bu ayetler bana ne söylüyor? Bugün için benim hayatım için benim eee ve hayatım için onlardan ne gibi bir mesaj çıkarabilirim? Ona da bakmaya çalışıyorum. Titik suresi bitince inşallah bunu da yapacağım kendim için Böyle bir defterim var. Fakat hızlıca, hızlıca nereden şöyle bir baktım. Çünkü <gülüyor> Kelih arkadaşlar ilginç bir şekilde bunu fark etmişsinizdir dikkat edilenler. Böyle <gülüyor> çok sebep sunuş anlatan bir Yani şöyle yaptık, şunun için. Şöyle davrandılar, sunuş oldu diye. Böyle hangi davranışın, Allah'ın hangi ikramı, neyi için işte bir takım ne oluyor, özellikle de e, yönetici ve yönetilenler arasındaki ilişkiler, siyasi ve askeri konularda bir rehberlik yapıyor bize. E, bununla ilgili e, kendi çıkarımlarımı şimdi size hızlıca aktarayım. Birinci ayette bu evindeki meğerler çok çeşitli meğerler okumayı seni arkadaşlar böyle bana meal soruyorsunuz böyle bir iki tane meal ömrümü geçirmem yani. 30-40 kadar meal var yani farklı farklı yazarlarda. Bu nasıl geliş bu nasıl geliş diye bakarım. Çünkü her meal adı üzerinde arkadaşlar yaklaşık anlam demektir. Mesela Türkçe'de kullanıyoruz gibi dildi. Diliyoruz ki birinci sözüme atlayacağız. Mealen şöyle dedi. Yani kelimesi kelimesine aktaramayacağım. Aşağı yukarı anlamında. Yani meal demek aşağı yukarı. Allah öyle dedi Dolayısıyla her meal müehrifin e <gülüyor> kendi anladığını anlatıyor, anlatıyor bize. Farklı meallerden okuluyorlar, işte onları birleştirme imkanımız oluyor. Diyeceksiniz, hocam hep çıtayı yukarı götürüyorsunuz, biz bir tane nali yok, sakfeder, eyvallah. Onalar aileyim. Her gün naliye ısrarla soruyorlar, İlla şu değil. Yani ben görüntülediğin kadarıyla arkadaşlar her meali ben teş, teşhis ettiğim için şey değil bazen bana ayetleri soruyorlar burada böyle demiş bu doğru falan diye hakikaten bakıyorum yakışıksız olmuş yani her mealin eksikleri var işte söyledi zaten Söyledim en başta e, ama Allah'a çok şükür bizim ülkemizde beni ben görmedim yani e, şu de mi? insanları saptırmak için yanlış yazalım. Şimdi i̇şte Allah'ın demediklerini diyelim, dediklerini demeyelim, çıkaralım, artıralım falan. Bu bu şekilde yazılmış hiçbir meğer ben görmedim. Ama bazı meğerler farklı yorumlar, sıra dışı yorumları tercih edebiliyorlar. Ee, Şimdi işte bu derslere karşı biraz daha dikkatli olmamız yani. Yorumları, yorumları biraz farklı olabiliyor. Onu da mealin metniyle yapmıyorlar, yapamazlar. dipnotlar şeklinde yapıyorlar. Yani dipnotlarda fikirlerini açıklıyorlar her e, meali okuyabilirsiniz. Ben kişisel olarak, bu benim kişisel fikrim arkadaşlar. Yani ne demek? Buna inanmak zorunda değilsiniz. Kadın pekini zorunda değilsiniz demektir. Benim kişisel fikrim, dili eser söz konusu olduğunda ben e, kurumsal yayınları tercih ediyorum. Kurumsal yayınlarda tekniş daha fazla, ee, daha çok gözden geçiriliyor. Bir heye tarafından yazanları tercih ediyorum. Biri e, bir yanlış görmesen öbürü görür. Ee, ama herhangi bir, mesela bugün siz parasını verdiğimize istediğiniz her kitabı bastırabilirsiniz herhangi bir yayınlarıyla. Biraz daha böyle kurumsal yayınlar bana daha çok güvenleniyor. Dini metin, dini kitaplar söz konusu olduğunu. Ee, Türkçesi bakımından, Türkiye'nin akıcılığı bakımından Eee Yaşar Kan Demir hocanın da içinde bulunduğu üç kişilik Halit Sevasiz Yaşar Kan eee ve Ümit Şimşey'in yazdığı meal çok akıcı bir mealidir. Yani böyle sayfalarca okuyabilirsiniz. Okuduğunuzu çok rahat anlayabilirsiniz. Eee Türkçesi çok güzel. Kitapları çok güzel. Iyanetin bütün mealleri iyidir. Çok farklı, farklı farklı ama hepsi de dediğim gibi burada böyle demiş, ya öyle değil de şöyle olsaydı daha güzel olurdu diye sıncılıyor insanın. Yanlışlık anlamında değil arkadaşlar. İfade güzelliği, ifadenin açık olması bakımında. Şimdi e, Fetih Sümesi'nin birinci ayı, bu evindeki meal onu söyleyecektir İsmail Yakıt Hocam, prodüser İsmail Yakıt'ın bir <gülüyor> meali. E, güzel bir dili var ama tamamını okumadım arada buna da bakıyorum böyle her gün bir, bir her gün olmasa da arada ben size farklı yerlerden de ölümler okurum. E, şimdi şöyle diyor bakın giriş ilk ayetciğ: Ey Peygamber! muhakkak ki biz sana atoçuk bir fetih vermiş. İna fetahna leke fethamu bina. İlk notu diyor ki fetih verdik demek. Yani Peygamber Efendimiz Haş'a arkadaşlar gitti Mekke'ye, Medine'ye, bu Mekke'den döndü, yattı, nasılsa Allah tetkik verdi. Ve bir de maziye kullanıyor, verdi yani bitti, oldu bu iş. Deyip yattım Haş'a yani, istirahatını çekip, tatile mi gitti? Bakın, Allah'ın vermesi demek, bir şeyi vermesi demek, Bizi, o şeye ulaştıracak yolu bize açması demektir. Yoksa, Yoksa biz yapacağız, çalışmayacağız, yiyeceğiz. biz bir çalışmayı bırakacağız demek değildir. Mesela biz çok dualar ederiz böyle, İşte elektrik teminde yarım saat sürüyor dualarımız. Aslında bu kadar olmaması lazım, neyse Allah kabul etsin inşallah. Biz çok dualar ederiz arkadaşlar, sonra bekleriz. Gökten bir şey gelecek, bir yardım, bir zafer, bir mucize. Ve o dua gerçek olur. Böyle bir kez. Böyle olmaz arkadaşlar. Allah'ın bizim duamızı kabul etmesi demek, o duada istediğimiz şeye erişmemiz için gereken yolu bize açması demektir. Mesela tamamen parazin siz bir hastalıktan şifa bulmak için dua ediyorsunuz. Sevdiğiniz birisi hasta oldu anlar konuşan şifa yarattı şifa vermiyor. Dua Şimdi duayı ettim ya. Efteri de o ayeti kerimeyi. Iıı aman dua edenebileceğini söylüyor. O zaman tamam bitti benim yapacağım, şey. işliyor musunuz arkadaşlar? Doktor doktor gene ulaşmıyor. Sonra siz dua ettiniz. Hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yerden duyduğunuz birisi de böyle bir hastalık yaşamış. Işte şöyle bir yere gitmiş ya doktora veya bir hastaneye iyi gelmiş. Mesela bunun bu gibi bu size ulaşması duanın kabul görür. Anlatabildim evet. mi? O yüzden ben de derim ki e, Allah'ım hayır kapıları aç diye dua ediyoruz biz bazen çocuklarımıza işte kendimize falan. <gülüyor> ya Allah açar da biz dön <gülüyor> dön bakarsak yani Allah açar sen girmezsin kapıdan yani bazıları işte kısmet için falan diyor kim bilir bugüne kadar kaç tane kısmet geldi de geri çevirdin. Hani meşhur hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Şeyle görüşmek istemiş Hızır'la Zamanınız etkinlerinden bile şey, Ben Hızır Aleyhisselam ile Tanışmak istiyorum e, Peygamber'e girmiş demiş, Ne olur bana bir misafir gelsin Hızır Aleyhisselam çünkü arkadaşlar Alınmayın ne olur Alınırsa siz bilirsiniz bir kastım yok e, Arkadaşlar bu zenginler Hiç ben zenginim demiyorum Ben zenginim diyen Bir kişi gördüm Bak, Bir kişi kayıtlı ismini ben zenginim, Allah'a çok şükür, Allah bana verdi, benim de şimdi vermen lazım. Çünkü ben zenginim. tabii ki ben yapacağım bu işleri diyen bir kişi var. Geri kalan herkesin arkadaşlar nakit sıkıntısı var, kan şusralarda işleri sıkışık, İşte hiçbir zaman onlar zengin değiller. der, yani yeteri kadar falan. İşte bu zengin de Hızır'la alışırsam iyi olur benim için demiş. Varmış. Böyle şakalar da kimse bilmiyor biliyor musunuz çok, çok aldatılmış şu an ya. Evet onlar yalvarmış Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'a kabul etmiş işte falan beklesin diyor işte nerede bir gölün kenarından işte falan gölün kenarına gitsin olar gelecek hızlı oraya gelecek o zengin işte hazırlıklarını yapıyor her şeyini falan karşılayacak gidiyor gölün kenarına akşam kadar bekliyor. Efendim o arada bir birisi geliyor gönül içinden böyle saksakal birbirine karışmış e, görüntülün içinden yüzerek biri geliyor. Ondan sonra e, adam adamı diyor ki bana şuradan bir avuç su versene içmek için diyor. O da diyor sen şu an içindesin diyor. E ne iç Yani içindesin ben niye sana su içi diyor. Adamı kovuyor ben zaten burada şu anda önemli bir misafir bekliyorum yani bir randevum var diyor. Ee, adam dönüyor, gidiyor, al Hızır gelmiş. Büyük bir şey bekledim, bekledim, geldi. gelmiş geldim, geldim, ama sen derse kısın. İşte başta e, bir akşam, yine Hızır bekliyor Hızır yine bir dilenci olarak geliyor. O da ziyafet hazırlamış, efendim, bütün uşaplarından istihdam etmiş, işte, karşılama vesaire, onlar bir hazırlıklar böyle hizmetçiyi söylemiyorlar bile evin sahibine yapıpaçak uzaklaştıyorlar oradan saygıda sürdük çünkü gene orada ondan sonra gene gelmiyor hazır, gene aynı. yani davet istediğim Allah gönderir ama sen bilecek misin? Mesela az önce okuduk ayet-i yerimelerde diyor ki ee, bir müşrikle diyor, senin istediği kadar hoşuna gitsin. Diyelim ki çok yakışıklı, çok zengin, işte çok statüsü var falan. Bir müşrikle evlenme, evlenmenden seviyorsun kadın kızlarınızı diyor. Bir köleyle evlenmesi daha hayırlıdır diyor. Okuduk Bakana Suresi'ni. E bu çünkü kölenin karşılığı ne? Bu bir köle yok. Karşılığını ben size söyleyeyim, asgari ücretle çalışan bir işçi vasıfsız bir işçi. Gelse kızını istemeye çok ahlaklı, çok düzgün, çok sanıyla, çok güzel Müslüman verecek miyiz yani? Onun için arkadaşlar Allah verir herkese. Herkese verir. Ama bizim mimiklerimizin içinde olmayabilir bazen. Olur. Biz böyle Bu vakundan ben Allah'ın hani kapıları aç, açtığın kapıları da girmemi nasip et diye. Hani, hani öyle, öyle dua, dua etmek istiyorum. Bu yapacağım yapacaksın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın fetih açtığında ne demek? Fetih verdik demek diyor İsrail Hoca. Fethin yolunu açtık. Yürü anlamlıdır. Yani sana artık fetih yolları açıldı. açıldı. Sen yürü anlamlıdır. Şimdi iki ve üçüncü <gülüyor> ayetler arkadaşlar. Fethin yani Allah'ın bu fetih kapılarını açmasının, fetih yollarını açmasının Peygamber Efendimiz için ne gibi bir sonuca, neye e, sebep olduğu, yani hedefin ne olduğunu söylüyor. Böylece Allah senin geçmiş yıldıracak günahlarını bağışlar. Çok ilginç değil mi? Fetihle günahların bağışlanmasının ne alakası var? Ne alakası var arkadaşlar? Size soruyorum. Bir buranın kişiliği loş var ya her yerde mağazalardan hep deniyorsunuz siz. <gülüyor> yani bu loş ışıkta <gülüyor> herkesin güzel göründüğü yani. Eee belki açılacağım arkadaşlar. Peki çünkü ne demek nihayeti zafer. Başarı. E, yani servetler gelecek, ganimetler gelecek. zaten birazdan daha az zamanda ganimetlerden de bahsedeceğim. Bunun Demek ki arkadaşlar, benim anladığımı söyleyeyim. Günahlarımızın bağışlanması, Müslümanların başarısı için çalışmamıza bağlı. Birazdan, burada anlatıldığı kadarıyla. Veyahut da çok yolları var, günahların bağışlanmasının daha güzel olacak böyle. O çok yolları var, bu yollardan bir tanesi de sen ümmet Muhammed'in muhamd edeyim için. Ümmet-i Muhammed'in muvaffakiyeti için çalışırsan Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak. Sana olan nimetini tamamlar desin. Dostluğuyla işler Bu dönemde konuştuk. Böylece sana kimsenin güç gücü bir, bir yardımda bulunur. Bunlar Peygamber Efendimiz'e özel. Yani bir topluma liderlik <gülüyor> ederek e, dini ve dini İslam'ın muvaffakiyeti için onların Önüne düşerek çalışan kişiye, kişilere Cenab-ı Hakk onu vaat ediyor. Geçici gelecek mimarları bağışlayacak, dostluğa yola eşitleyecek, kimsenin güç etremeyeceği bir yardımla Cenab-ı Hakk onları destekleyecek. Dördüncü ve de, e, dördüncü ayet arkadaşlar, e, bu sürecin yani bu zaten başlıyor sürecinin geriği. Yani bu süreçte bize bir şey gerekiyor, bir nitelik gerekiyor, o nitelikte ney? Sekin et. İnananların imanını kalp ile artırmak için kalplerine hiç uzun indiren bu arkadaşlar, ait olduğunuz grubun, işte çabı grubun, ne bileyim girdiğiniz yolun doğruluğundan şüphe etmemek, iki ileri bir geri gitmeme, insanları etrafınızdakileri yavaşlatmadan teslim olmak yani. Bunu sormuşum size işte nasıl olacak, nasıl yaparsınız diye onu hala siz düşünmeye devam edin. Beşinci ayette arkadaşlar bu zaferin Müslümanlar için ne anlamı geldi? Bütün bunlar Allah'ın inanan erkekler ve inanan kadınların içinde sürekli kalacakları altlarından kırmakla demek olması ve onların günahlarını örtmesi için. Yani gene aynı şey bak, peygamberin de geçmiş gelecek takdiri bu vesileyle. Demek ki eğer Ümmet-i Muhammed'in zaferi için, Ümmet-i Muhammed'in muvaffakiyeti için, Ümmet-i Muhammed'in yüksekliği için, fetih için çalışırsak arkadaşlar o süreci bir parçası olabilirsek hep böyle insanları kuşmaya düşüren, vatanlarından, ülkelerinden, ailelerinden yani bizi öyle kuşka düşürüyorlar ki arkadaşlar ailemiz beş var annemiz bize şu kütülükleri yaptı, babamız bize şu kütülükleri yaptı. İşte ülkemizde zaten eee imkanlar kısıtlı, hiç şansımız yok. Biz yani böyle feleğin sinesini yemiş eee bir nesiliz. Efendim bizden hiçbir şey olmaz. Bakın bu diskolojiye bizi sokuyorlar. E, Cenab-ı Hakk'ın ise gösterdiğine bir bakın arkadaşlar. Altıncı ayın bu başarının münafıklar içinde anlama geldiğini söylüyor. Münafıklar da ne olacak? Niye fakirler değil de münafıklar? Çünkü arkadaşlar münafıklar Müslümanların içinde kendine yer tutmuş istemmiş gibi gözütsün ki. Ne zaman ki siz yükselişe geçersiniz, bir makam nergi elde edersiniz, sürünür geçmeye başlar. Bir takım imkanlar sizin ilginizde toplanmaya başlar, nergi döneminde olduğu gibi. O zaman etrafınızda münafıklar gelmeye başlar. Onların da karakterlerini daha detaylı şekilde görüldüğü devki aletlerde. İşte bu fetih münafıklar için ne anlama geliyor arkadaşlar? Allah katında, Allah hakkında affedersiniz, kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlara, kendisine ortak koşan erkeklere ve kendisine ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Yani var ya, müminler, müminler zadan kazandıkça münafıklar azap edilmiş gibi kötü insanı. Ee, her kim arkadaşlar müminlerin başarısından gurur duymuyorsa, Müminlerin başarısını tesadüfi görüyorsan, yani hak edilmiş bir başarı değil, tesadüf. Öyle oldu. Zaten yani birileri onu bir yere getirdi, onları bir yere getirdi. Böyle Öyle. görüyorsa ve başarılarından ya da rahatsız, rahatsız oluyorsa arkadaşlar, o işte bu kurban, gelmiş oluyor. Minafıklar burada düşüyor. Onların kötü düşkünlüğü kendi başlarına gelsin. Allah bunların gazabını, onlara <gülüyor> lanetlenmiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Ee, ne güzel bir ölü şiirdir orası. Şimdi bütün bunların arkadaşlar işte Peygamberimize yapılan vaatler, müminlere yapılan vaatler, minafıkların bu başına gelecek olanlar ve bunların hep böyle bir fidede etrafında e, saçaklanması böyle bir toplaması'nın temelinde yatan e, esas fikri söylüyorum bence 7. Türk yalet arkadaşlar göklerin ve orduları Allah'a aittir göklerin ve orduları Allah'a aittir onun için bakın arkadaşlar gazete Bilmiyorum ben e, Adam Zeynep'i Tuğba Korn Hoca gibi takip edebilmiş değilim. Konunun Orta Doğu'da olan bitenlerin bir falan da değilim. Bir müddet kardeşimiz olarak söylüyorum arkadaşlar. Acizancık hayatım. Gazze'de neden bunlar bizim başımıza geliyor? Allah bize niye yardım etmiyor? Nerede? Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Diyen imandan Müslümanlıktan, rahatsız olan, yani Müslüman olduk da ne oldu, bak başımıza neler geldi, diyen bir tane bile video olsaydı, onu nasıl yayar Bir tane Müslüman böyle söyleyeydi, onu nasıl diye verdiler mi düşündük. İnsanların kuşmaya imanlar kuşkuya düşüyor için. Ee, hep başlarında, yani şu anda yeryüzünde... Ee, bir insanın başına gelebilecek her şey başlarına geliyor arkadaşlar. Ee, en son e, cesetleri yok eden sıcak e, sıcaklıkta bombalar atmışlar. Ee, cesetleri bombayar. yok. Cesetler yok. En son işte ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, o kafirlerin başındaki adamlar. E, orada bir kişi kalmayıncaya kadar biz devam ediyoruz bir kişi kalmayacak kadar devam edeceğiz mi? Korkmuyorlar, kaçmıyorlar, gecesiz kapılar kapalı ama gidiyorlar, tekrar <gülüyor> geri dönüyorlar, tek <tekrar gülüyor> vakti ııı e, serbestlik bulduklarında. Onlar da ııı e, bir değil, hepsi bir değil. Tabii onların içleri zayıflar var, hainler var, işverilikçiler var, illerke <gülüyor> öyle olmasa zaten bu kadar karşı taraf muhafak <gülüyor> olamaz. Ama ııı e, bu Güçlü imanın arkadaşlar altında ne var? Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah azizdir, hakimdir. Bir de e, hayatla ilerleyelim. Yani bizim böyle büyük, ağır inanlarımız yok bu mesle. Bize o yüzden böyle ay başım halinde, ay falan arkadaşım bana şöyle dedi, ay çocuğun kapıyı çarptı çıkarken falan diye böyle şeylere biz üzülüyoruz yani. Büyük üzüntülerimiz olmadığı için bazı insanlar üzüntülerini anlatınca ciddi hiçbir dertleri olmadığına karar veriyorlar. Yani o anlattığı şeyden ciddi hiçbir dert yok. Yani bu vadesi gelmiş borcu yok, yani haciz gelmemiş işte ne diyeyim? yani evi yanmamış ne diyeyim ailesi e, hapse düşmemiş e, iftiraya uğramamış yani bunlar yoksa işte böyle kaynanam şunu dedi e, e, suat astı e, felence beni çağırmadı hep toplanıyorlar beni çağırmıyorlar falan böyle şeylere e, üzülüyoruz biz arkadaşlar bunlar da bu tip böyle hayat olaylarıyla ilgili de beni e, çok kendime getiren çok gençlik yıllarında yani ne kadar böyle yaşadığı sorunun bir sağlık sorunuydu arkadaşlar. Evet. Çocuklardan evet. beri çok hasta edilmişken. Ee, evet. Böyle işte doktor doktor gidiyorsunuz falan filan ee, bir gün böyle Kur'an okuyorum ee, kurun kurun var evet. ya arkadaşlar. Ve herhalde Allah'ın bir şeyin Allah bir şeyin olmasını dilediğinde evet. ol der. O şey beklemek zorundasınız. Bazen de demez arkadaşlar öldürülen peygamberler var. Okul konuda geçen bir okul. Bazı peygamberlerin öldürüldüğünü söylüyor Cenab-ı Hak. Bu ne <gülüyor> demektir? <gülüyor> de, yani şu illa bir insan doğru yapmasın seni sonuna kadar koruyacak diye bir şey yok. Üstelik de bazen kayıp kazanmak, Kayıp kazançtır. Yani mesela hastalıkla ilgili söyleyeyim. söyleyeyim. E, Peygamber Efendimiz Salah Aleyhisselam diyor ki, kıyamet günü diyor, dünyada hastalık çekerek ölenlere öyle büyük makamlar, mükafatlar yedecek ki, dünyada büyük bir hastalık çekmeden, sağlıklı yaşayıp ölenler diyecekler ki, keşke dünyadayken etlerimiz makaslarla doğransaydı da, şimdi bu mükafatı biz alsın. Yani işlerin sonucu bizim için ne zaman noktalayacak arkadaşlar? Ahirette, cennetlikler cennete gidince, cehennem biter, cehenneme gidince işte o zaman bizim hikayemiz bitiyor. Bitiyor her cennem nokta koyabiliriz o hikayeyi. Hikaye. Çok küçükken sinemaya giderdik, böyle bazı duygun şeylere götürürleriz. Zaten bir tek Türk filmleri vardı. Şimdi sinemada iki kişi birbirini seviyor, ondan sonra evlenirler, bir düğün resmi <Gülüyor> Son yazık sahne de yani mutlu son. Küçücüktür. İlk okula gidiyorum arkadaşlar. ki? Ya hayatları bitmedi ki. Belki buradan sana kavga edecekler, çok mutsuz olacaklar. Yani bu mutlu son değil. Bizim mutlu sonumuz arkadaşlar işte azar gibi görün de yerimiz belli olduğu zaman. Çünkü orada göreceğiz nereye gideceğimiz. Bizim mutlu sonumuz orasıdır yani. Onun için e, yani göklerin ve yerin orduları Allah'ın dediği zaman yardım eder. Dilediği şekilde yardım eder. Aynıca kulların görevini Allah'a bırakılmaz. Senin kulu görevini Allah'a bırakılmaz. Başka zaman yerin oluşur. Ve dokuz ve onuncu, dokuzuncu ayet arkadaşlar peygamber gönderilmiş olmasının nasıl bir nimet olduğunu. Bu nimetin sonucunda bize neyini düştü? Yani şöyle düşünün. Allah size servet vermişse ne istiyor buna karşılık? Zekat. Değil mi? Allah size sağlık verdiği için namaz alacaksın diyorsak. Namazı ilk kadar akıllı, sağlıklı, aslı başında olanlar kadar. Efendim bir kez nimetler böyledir. Her nimet düşüntü kendi cinsindendir. Peygamber gönderdi olmasının şüküründür. Bakın diyor ki ey insanlar siz de Allah'a e, önce şey nimeti söylüyor 38'de. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müşteri ve bir uyarıcı olarak gönderdi. Bunları açıklamıştık dün. Ey insanlar siz de Allah'a ve elçisine inanasınız. Ona destek veresiniz. Ve ona saygı gözleriniz. Korusun ve kutlu ruhu. Peygamberlere destek olmak ve peygamberlere saygı göstermek bir peygamber bize nasip edilmiş olmasının şükrüdür arkadaşlar. Ve sabah akşam Allah'ı teslimiyiz. Eee son olarak arkadaşlar bizim peygamberle ilişkimiz Allah ile ilişkimizi belirler. Yani bizim ile ilişkimizin nasıl olduğu, Peygamberle ilişkimizin nasıl olduğuna bağlı. Bunun için ben, son Peygamberin boyu örnek Bütün dünyaya Hazreti Peygamber'i anlatan bizim yüz akımız bir çatışma olarak görüyorum. Ey Peygamber, muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat ilişkiler. Allah'ın eli, onların elinin üzerindedir. Kim sözünden dayarsa kendi araya ilgilenmiş olayım. Kim de verdiği sözü yerine getirirse Allah ona çok büyük bir mükafat verecektir diyor. Yani böylece ben kendim için bu sonuçları bu bölümden çıkarmış oldum. Onu daha da özelleştiririm. En sonunda onu yapıyorum. Özel olarak yani ben yarın veya şu bugün bu ayetlerle ilgili ne yapmam lazım? Benim hayatımda nasıl güvenilir olması lazım? Salamatını artırmam lazım. Peygamberden daha çok bahsetmem lazım. Yöneticilerle ilişkin konusuna daha farklı bir perspektiften bakmam lazım. Ee, biliyorsunuz, <gülüyor> Peygamberimiz, yöneticilerle ilişkinizi, arkadaşlar, bize günah bir şeyi emretmediği sürece itaat etmek olarak belirlenmiştir. Ee, ancak günahı emrederlerse günah işlerlerse değil o yüzden ehl-i sünnet diyor ki fasık olan yöneticiye itaat edilir yani kendi günahkar ama sana günahı emredemiyor kendi hataları o onun Allah'ın arasındaki insandır şöyle düşünüyorum arkadaşlar mesela ee, çok böyle anlamam da okullardan ama ee, daha Anlaşılır bir örnek vereyim. Mesela sizin bundan dört nesil önceki aileniz. Yani babanız, dedemiz, dedemizin babası, onun babası ve onun babası. Sizden önceki dört nesil. E, hepsi de böyle çok şahane insanlar değillerdir diyelim. İnşallah öyledirler ama hepsini affetsin. Yani böyle bayıldığımız insanlar değiller ama çalışmışlar, e, mağmur edilmişler, servet toplamışlar, bilimi öğrenmişler, işte ne bileyim ve saygınlıkları olmuş, itibarları olmuş diyelim. Yani kendiniz dünyaya geldiğinizde dört nesil değil bir prestijin ve bir servetin sahibi olarak dünyaya gelmeniz mi iyidir? Bunu tercih edersiniz? Yoksa var mı? Parmağı savunmuşlar? Zaten de e, yaramaz insanlarmış. Efendim ben de dünyayı geldiğinde sıfır e, başlamışım. Bunu tercih edersiniz. Ben birincisi tercih ederim. akıllı olan ülkin tercih ederim. Ülkemiz de işte arkadaşlar. Ülkemiz de, Bütün İslam ülkeleri de öyle. Bir ülkenin ordusunun güçlü olması, teknolojisinin güçlü olması, servetinin olması, ticaretinin zengin olması, her zaman arkadaşlar bizimle ilginç O imkanlar bazen bizim sevmediğimiz e, birine rastlar. Yani bir dönem bir <gülüyor> öyle bir yönetme rastlar. Sakın ondan dolayı onun altına oynayın. Bilmem anlama bilim arkadaşlar. Yani bu sürüye daha da güncel konulara girmeye müsait ama ben onu Ramazan Şerif'te Zaten yetkinliğiyle o konuda o kadarına gelmeyeceğim. Ama arkadaşlar ben işte ümmeti muhalet falan deyip bir taraftan da verdiği açıklamaları hiç sanmıyorum. İşte insanlar ülke fakir fakirler şöyle falan deyip bir taraftan da muhasebecisiyle <gülüyor> en az en, en yalanlayanlar. Nasıl daha özel bir önerim diye anlaşma yapanı hiç sanı emin olmuyorum arkadaşlar. bu da bu veziye ile belirtmiş olayım. 11. ayette e, kaldık. Dünden bir adım bile bilemedik. Ama bu özetle gerekiyordu. Çünkü biraz böyle bir karışık olduğu bile hissettim. E, yarın kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. E, yarın çarşamba fe. Allah'a emanet olun yaklaşan Ramazan şehri hepimizin için şükür, nur ve